Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, iki muhtemel yanlışı düzelterek sözlerimize başlamamız gerekiyor. Birincisi, biz Kur'an ümmeti olarak, mal ve servet düşmanı bir ümmet değiliz. Kur'an ümmetiyiz. Muhammed aleyhissalatu selam'ın ümmetiyiz. Biz mal düşmanı değiliz. Malı, hayatın, akan damarlarından biri olarak görüyoruz. Biz, biz, Su düşmanı, hava düşmanı, gıda düşmanı ne kadar olabilirsek, mal düşmanı da o kadar olabiliriz. Biz Karun'un Karunluğuna düşmanız. Malına düşman değiliz. Karun'un malı çok olduğu için değil, malını Allah'ın yerine koyduğu için kötü olduğunu düşünüyoruz. Hani Müslümanlıkta ilerledikçe insan malı da azalır muhakkak. Zannedenler Allah'ın kitabını ve bu ümmetin temel yapısını bilmedikleri için böyle düşünüyorlardır. Bir hoca efendi, bir şeyh efendi, bir alim ne kadar fakir olursa ilmi de o kadar bereketli olur diye bir şey yok. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh servetler içinde fıkıh denizini de kurmuştu. Biz bunu hatalı, yanlış, ümmeti Muhammed karakterine yamanamayacak şeriatımızın ruhuna ters bir duygu olarak görüyoruz. Mal düşmanı değiliz. Mal çokluğu bizi rahatsız etmez. Azı da olsa, çoğu da olsa, ilahlaştırılan mal helak eder diye düşünüyoruz ikinci olarak da değerli kardeşlerim ashab-ı kiramı konuşurken Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiramın özellikle bilaller ammarlar düzeyinde konuşurken fakr sefalet içerisinde aç çıplak bir din yaşadıklarını tasavvur ederiz. Bu yüzden de işte birinci maddedeki İslam fakirlik dinidir. Kur'an okuyanların cebinde harçlık olmaz anlayışı bundan kaynaklanıyor. Kesinlikle ama kesinlikle ashab-ı kiramla fakirlik iki eşit kavram değildir. Sahabe demek çulsuz adam demek değildir. Evet, bilhassa Mekke döneminde ve Medine'nin ilk yıllarında ciddi fakirlik, açlık çektiler. Allah onlardan razı olsun. Açlığı iliklerine kadar hissettiler. Giyecek bir şeyleri olmadı. İki çizgiyi de bunun yanında çizmemiz lazım. Birincisi, bütün ashab-ı kiram bu fakr-ı zaruret içerisinde değildiler. Ebubekir radıyallahu an zengin insandı. Ashabın zenginleri de vardı. Ama umumiyetle ciddi fakirlik yaşadılar. Umumiyetle İslam'ın ilk 16-17 senesinde. Bilhassa Hayber'in fethinden sonra Ashab-ı kiram da zenginlik sürecini yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki yıllarda da servet sahibi sahabi sayısı artmıştı. Binaenaleyh ashab-ı kiram fakirdi. Onlar gibi olacak olan fakir olsun. Bir gömleği 25 sene giymedikçe sahabilik yolunda ilerleyemezsin gibi sözler batıldır yanlıştır. Zühd de kırk gün bekleyip bir zeytin bulacak kadar fakir olmak demek değildir. Zühd zeytin suluları içerisinde fazlasını yememek, fazlasının iştahı ile uyumamak demektir. Var olduğu halde yokluk kalitesi göstermeye zühd denir. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun fakirliği en ince ayrıntılarına kadar yaşadılar. Sonra zenginliğin de alasını gördüler. Oldukça yüksek zengin sahabiler oldu. Servetleri oldu. Öldüklerinde hesapları, borçları alacakları bir muhasebeciyi yoracak kadar malı olan sahabiler vardı ancak ancak o giyecek etekleri çamaşırları olmadığı zamanki adamlar kumaş ithalatçısı olduğu zamanki adamlardı Allah'a bakışları değişmedi cennete bakışları değişmedi camiye geliş gidişleri değişmedi makamları değişti zenginlikleri büyüdü ön safta namaz kılmaya devam ettiler. Allah'ı ve peygamberliği hatırlayınca, gözlerinden yine yaşlar aktı. Onlardan bir tanesini, Allah'tan kork be adam dendiğinde, başına balyoz inmiş gibi oldu. Gençken böyleydik, sonra böyle olduk demediler. Gençken de öyleydiler, yaşlanınca da öyle olup öldüler. Malları oldu, Mala mal olmadılar ama. Sahabe farkı budur. Mala mal olmadan yaşadılar. Açken, hangi heyecan içerisinde Allah'ın Kur'an'ını okuyorduysalar, mallarını işçilerine, kölelerine saydırıp, akşam eve geldiklerinde de aynı Allah'ın kulu oldular. Zengin oldular, karunlaşmadılar. Biz de, Aşhabı Kiram'dan sonraki nesiller olarak bir asla mal düşmanı değiliz. Malımız olsun isteriz. Karunu 10 kere katlayacak malımız olsun. Müminin malı olsun da yeryüzünde helal çoğalsın. Böyle düşünürüz. Ashabı Kiram'da fakirlikten başka kaderleri yokmuş gibi bir faye bindirip onları üzerinde iftirada etmeyelim zira asabı ı kiramı sadece fakirlik kaderini yaşayan hayatlarında doğru dürüst şöyle kebapların olduğu bir sofraya oturmamış insanlar olarak gördüğümüz zaman müslümanlığa piştiğimiz yafta da böyle oluyor bu sefer zengin müslüman olamaz deniyor. müslüman tamirci görmemiş bir arabaya binemez müslümanın otoparkı tamirci olması lazım çünkü hep bozulur arabası Böyle düşünmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Hayır. Müslüman da en lüks, en pahalı, en kaliteli arabaya binebilir. Arabanın üstünde olmak şartıyla. Araba onu binemez. O arabayı biner. Tapındığı bir arabası olmamalı müminin. At arabasıyla paytonla işe gittiği zamanki takvası, zühdü, tevazuu, Devam ediyor olduktan sonra helikopteri de olabilir, özel uçağı da olabilir. Allah'ın helal ettiğini biz niye haram edelim ki? Allah Azze ve Celle Karun'u çok malı olduğu için ayıplamadı. Yere batış nedeni malın çok senin, bum çok mal başına bela oldu, işe git demedi. Allah ile mal arasında yer değiştirdi Karun. Musa Aleyhisselam'ın akrabalarından olduğu halde, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden Müslüman biri olduğu halde, ilişkilerini ekonomik gerekçelere dayandırdığı için Firavun'a yaltaklandı. Musa Aleyhisselam'ı pazarlamaya çalıştı. Ekonomik menfaati, vergi, boyutu ve işlerinin önünün tıkanılması korkusuyla iktidara yamanmak istedi. Güçlü iktidardan yana peygamberi güçsüz gördü, yere batış nedeni bu oldu. İhaleye satılmış adam olduğu için Karun kötü adamdır. İhalelerde Allah'tan yana tavır koysaydı, haramlarla helalleri yer değiştirmeseydi, bugün biz Kur'an-ı Kerim'de kötü bir Karun'dan değil, Ebu Bekir gibi servetini Allah'a adamış bir Karun'dan konuşacak. Öyle olmadı ama. Niye öyle olmadı? Çünkü Ebubekir radıyallahu anh zenginleştikçe Resulullah'ın eli güçlendi aleyhissalatü vesselam. Ebubekir mal sahibi oldukça köleler daha çok sevindiler. İşçileri patronundan daha rahat eden bir adamdı Ebubekir. Onun için Ebubekir'in zenginliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken 23. senenin sonunda ahirete intikal edeceği zaman Ebu Bekir'den söz ederken şu dünyada yaptığı iyiliklerin karşılığını vermediğim biri kalmadı kim bana iyilik yaptıysa karşılığını verdim ama Ebu Bekir'in karşılığı hala bekliyor onun malıyla bugünlere geldik Allah bizi bugünlere getirdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, böyle patrona işçi olmak varmış bu dünyada. Dünya mal olarak bu patronun olsun, helal olsun ona. Çünkü onun patronluğuyla bilal bilal oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordular kurdu. Öyle patronluk, öyle zenginlik cennet. Allah ondan razı olsun. Aziz kardeşlerim, Bugün Müslümanlar olarak mal düşmanı değiliz. Asla olamayız. asab ı kiram hakkında da saf bir şekilde bu şekilde düşünüyoruz. Bu bizim mal konusunda Müslümanca, Kur'anca, Peygamber aleyhisselamın sünneti gözünden bir bakışımız olmasını gerektiriyor. Şu tür ekonomi, şu tür işleyiş gibi ayrıntılara girmeden özellikle bir kelimede özetlenecek olursa deriz ki biz ümmeti Muhammed olarak helal ekonomi adamıyız. Bizim ekonomimiz helal ekonomidir. Şu tarz mı işler kapitalizme mi yakındır, sosyalizme mi yakındır bunlar ümmeti Muhammed'in gündeminde olmayan şeylerdir. Çünkü sonradan devşirme kültürler ümmeti Muhammed'e hayat tarzı olamaz. Biz Allah'ın kitabı Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti içi bizim için atar toplar damarlar gibidir. Hayatımıza bu iki kaynak yön verir. Bu iki kaynakla da biz yola çıktığımız zaman ekonomimiz helaldir deriz. Serbest piyasa ekonomisi midir? Dar piyasa ekonomisi midir? Çok ayrıntıya girmeyiz biz. İster serbest piyasa ekonomisi olsun, ister kapitalist ekonomi olsun, helal değilse çöplüktür bizim için. Helal olduktan sonra, Allah'ın şeriatına ters düşmedikten sonra da, yılandan bile ilaç üretiriz. Ayrıntısına değil, temel karakterine bakıyoruz. Temel karakteri nedir? Helal, helal, helal ne demek? Allah'ın diniyle sürtüşmeyen şey demektir. Haram olduktan sonra, bal olsa bizim için kanalizasyondur o. Kanalizasyona atılacaktır. Haramdan bal olmaz. Haramdan zehir bile olmaz. Çünkü zehrin de kullanılabileceği yerler vardır. Haram hiçbir yerde kullanılamaz. Bu mantıkla bakıyoruz. Bunun için kardeşlerim, mal ve Müslüman, mal ve Müslüman, para ve Müslüman, İstanbul'da büyük şehirde daire ve Müslüman, binek, araba ve Müslüman, para harcamak ve Müslüman, bu kelimeler bir araya geldiğinde, üç kavram da bir araya gelmelidir. Yani Müslüman ve para demek, şu üç şey demektir. Bir, bir, mal Allah'ındır. Biz emanetçisiyiz. İki, kesinlikle tek bir dakikam bile istisna olmamak şartıyla kontrol altındayım. Beni sadece faturalarım üzerinden vergi memurları izlemiyor. Melekler sağımda ve solumda beni izliyorlar. Ben mal kaçıramam. ben bir lokma haram götüremem, benim terazimi, benim metremi, benden önce melekler kullanıyorlar, mal Allah'ın, kontrol eden Allah, ve üçüncüsü, kıyamet var, dünya yok denecek kadar, cılız bir yer, şu cılız dünya, Üç günü bile garanti olmayan dünya, malı yüzünden, ebedi olan ahiretimi berbat edemez. Bunun için, Müslüman'ın elindeki mal, dairesi, arabası, tarlası, babasından kalan kardeşleriyle kavga ettiği mirası, Allah'ındır. O senin olmazdı babanın olsaydı babanın değil bıraktı gitti sen de bırakıp gideceksin bırakıp gideceğin zaman da belli değil ne zaman kadar senin olduğu belli olmayan bir şey için ebedi zaman olan ahiret satılamaz ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun böyle baktılar yoktu Allah vermemişti dediler şimdi var Allah verdi yokken melekler yanımızdaydı sabredip etmeyeceğimizi görüyorlardı, varken melekler yanımızda şükredip etmeyeceğimizi görüyorlar. Ve yarın bu mallar burada enkaz olarak bırakılacak, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Şu üç şey yerli yerine oturtulduktan sonra, Karun'un malı bile azdır bir Müslüman için. Mal Allah'ın, ben emanetçiyim. Ama bunun edebiyatını yapıp da depolamaya devam edersen bu sahtekarlığı melekler anlarlar anında. Allah'ın malı canım. Bakma işçinin hakkını vermediğimize Allah'ın malı. Bu yalanı arkadaşına iş adamları toplantısında yutturursun. Ama melekler bunu yutmazlar. Senden önce bunu çok söyleyen oldu çünkü. Karun da, ya kim verdi bize de şimdi hesap soruyorsunuz. Bunu biz kazandık dedi diyor Kur'an-ı Kerim. Ben kendi bilgimle kazandım. Ticari kafa var bende ticari kafa. Alın teri diyordu Karun. Açın Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresine bakın. Bunu ben kafamla kazandım. Ticari kafam vardı diyor. Biz öyle siz okulda pidetlerken öyle biz çalışıyorduk. Geceleri bile çalışıyorduk. Mesai yapıyorduk diyen adamdı Karun. Sonra Karun hırsız değil, çalmadı. İhaleleri iyi götürdü, çalmadı. Aleni hırsızlık dosyası olsa Firavun'u ezerdi zaten. Allah'ın malı emanetçiyim. Birinci ilke. Ben faturalarla oynayabilirim. İşçinin bordrosu oynayabilirim. Ödemediğim halde sigortanı ödedim diyebilirim mahkemeyi de kendime çevirebilirim ya melekler ya melekler ve ben bunları bırakıp ahirete gideceğim niye dert götüreyim ahirete ki bu üç şeyi düşünenin malından zarar gelmez Ebu Bekir o işte radıyallahu anh o Ebu Bekir'dir malı kimseye zarar etmeyi bırak nesiller kurtardı malı ümmeti Muhammed'e bereket oldu Ashab-ı kiramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu duygularla yetiştirdi kardeşlerim. Şimdi biz, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın, İslamiyeti 23 senede, nasıl oturttuğunu, ashabı talebeleri olarak nasıl yetiştirdiğini, o medresenin, o okulun, Nesillere nasıl ışık saçtığını Düşünürken Mesela çocuklarımıza Ashab-ı kiramı anlatırken Müslümanlığın ilk 23 senesini Anlatırken lütfen dikkat ediniz Herkes işte filanca Müşrik ashab-ı kiramı dövmüştü Şurada savaş olmuştu Şurada şu olmuştu Hep böyle vurdu Kırdı Ondan sonra kadınlara çabuk başınızı örtün dediler Çabuk başlarını örttü onlar. içkileri dökün dediler. İçkiyi döktü. Hep böyle, cimciklenecek yerlerden, ashab-ı kiramı anlamaya çalışıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğini, sadece zinayı yasaklamasından, sadece kumarı yasaklamasından, ve sadece cihat ilan etmesinden görüyoruz. Aynı zamanda, Helal bir ekonominin temellerini de oturttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aç bir nesil yetiştirmedi ki. Onun da şehrinde pazar vardı. Onun da insanları mal kazanıyorlar, zekat veriyorlardı. O da ekini olan, ziraati olan bir dünyada yaşıyordu. Ekonomiyi de, Bakara suresini öğretir gibi öğretti ashabına Helal ekonomi öğretti Çocuklarımıza Resulullah tanıtılırken Aleyhisselatu vesselam Sadece ona vahyin ilk geldiği günlerden işte son günlere kadar Olan bölümü Tarihi bir süreç içerisinde anlatıp bitirirsek Ekonomisi olmayan Siyaseti olmayan Sosyal ilişkileri akışına bırakan bir peygamber tanıtmış oluruz. Hayır. Kimin kimle evleneceğini belirledi. Dükkan nasıl çalıştırılır onu belirledi. Ziraat nasıl yapılır onu belirledi. Haram ve helalin çizgilerini çizdi. Ekonomiye de helal boyutu getirdi. Ekonomi helal olursa helaldir dedi. Ekonomi haram olduktan sonra burada dur. Namaz kılsan ne olacak dedi. Allah, Allah, Allah deyi duruver dedi sen. Fenne <gülüyor> yüstecabule. Helal ekonomin olmadıktan sonra senin Allah dediğini kim duyacak dedi? Kim duyacak? Bu söz peygamber aleyhisselam'a ait. Hatta biz helal deyince hep lokma ile sim geliyoruz. Helal lokma diyoruz. Sanki haram sadece mideye girer. O ise öyle demiyor. Üstündeki elbisen, midendeki lokman haram olduktan sonra <gülüyor> sana kim evet diyecek ki diyor. Bu nerede öğretildi? Haccın, kurban kesmenin, itikaf yapmanın, evvabin namazı kılmanın, İşrak namazı kılmanın öğretildiği Medine'de öğretildi dolayısıyla çocuklarımıza iyi Müslüman olmaları için evvabin namazını nafile olarak kılmaları gerektiğini öğrettiğimiz kadar ve daha fazla daha fazla daha fazla daha on kere fazla helal ekonominin çocukları olmaları gerektiğini de öğretmek zorundayız ekonomisi helal olmayan bir yerde haram seccadelerde haram elbiselerle Akşam yemeğinde haram sofraya oturmuşken evwabini 800 rekat kılsan ne olacak? Kaç bin rekat nafile namaz bir lokma haramı temizleyebilir? Helal ekonomi olmadıkça camilere itimat etmenin de anlamı yok. Helal ekonominin şehirlerinde camiler Allah'ın evleridir. Kapısında banka ödeme haznelerinin bulunduğu camiler, cüzdanlarını evde bırakıp gelmeyi bile gerekli görmeyen insanların faizi hesaplarıyla bulundukları camide, helal ekonominin olmadığı, faizin zehir gibi nefes nefes soluklandığı bir toplumda, camiler büyük olsa ne olur, küçük olsa ne olur, ışrak namazını camide kılsan ne olur, evde kılsan ne olur? Ekonomi helal olacak ki, temiz hava soluyacaksın, kömür madeninde soluk yapar gibi, nefes alır gibi, bankaların, faizin, zehir saçtığı bir toplumda, Kur'an istediğin kadar oku, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ashabına sarık sarın buyurdu, sarık sarın buyurdu, sakalınızı uzatın dedi, bıyıklarınızı kısaltın dedi, evet, kadınlara tesettürünüz söyle olsun buyurdu, Doğru ve bunlar İslam'dır bu da doğru ama Medine'de helal ekonomiyle yiyip içen giyinen yaşayan insanlara bunları yaptırdı Haram ekonominin hükümran olduğu Mekke'de bunların hiçbirini emretmedi Mekke'de piyasaya Ebu Cehil hakimdi faiz hakimdi kumar hakimdi Zinadan kazanılmış paralar ücret olarak kullanılıyordu Orda namaz kılın da demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekonomi ve sosyal hayat, siyaset Allah'a teslim olmadıkça zekat farz değildi, oruç farz değildi, cihat farz değildi, kadınlara tesettür emri yoktu, alkol yasak değildi. Çünkü Mekke'de ekonomi Allah'ın değildi. Ekonomiye haramdır bu diye damga vuramayan, alnını secdeye koy, secde damgası alsın denmez kimsedir. Bir insan haram bilir, helal bilir, mutfağını helalle besler, ticaretini Allah'ın şeriatına göre yaparsa, ona şimdi çık, Allah yolunda cihad et denebilir. Mutfağını haram sokmayan kadına, sen tesettürlü olmalısın, çünkü helal yaşıyorsun berraksın bu berraklığın tesettüre korunmaya alınmalıdır denebilirdi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin pazarlarını eline aldıktan sonra kadınlara tesettür emretti. Cihat ondan sonra emredildi. Haccı hac gibi bir ibadet. İslam'ın beş büyük temelinden birisi olduğu halde bütün ekonomi ele geçtikten sonra Turizm Allah'ın helalleriyle yapılabilir olduktan sonra, nakliyecilik harama ve helale bağlandıktan sonra, şimdi haccedin Allah'ın hakkı vardır sizde dendi. Çünkü haram kazanmış bir insan, Beytullah'ın etrafında tavaf etse, arafatta vakfa yapsa, daha önce müşrikler yapıyorlardı necis oldukları halde, o Kabe'nin anında kara lekedir haram parayla gelmiş oraya. Hac parasını, Faizden biriktirdiği paralarla yaparak melekleri kandırıp geçmişini temizleyeceğini zannedenlerin yaptığı haç, Allah'ın şeriatının emrettiği haç değildir ki. Ekonomi helal olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan önce, oruçtan önce, haçtan önce, zekattan önce ekonomiyi helalleştirdi, korsakları temizledi, temiz kursaklardan bir lokma geçince gıda oldu. Helal ekonomi, ümmeti Muhammed'in en büyük savaşıdır. Bunun için sevgili peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu da gitti, her ümmetin bir bataklığı olur, benim ümmetimin bataklığı da para bataklığıdır buyurdu. Çok iyi biliyordu ki, çok iyi biliyordu ki, o tertemiz bir Medine bıraktı ama bu para insanların kursağından haram olarak geçecek bunu çok iyi biliyordu. Allah bildirmişti ona. Bunun için kardeşlerim çocuklarımız namazı öğrenir gibi abdestsiz namaz çarpılır insan diye öğrendikleri gibi 5 yaşında. Gavurlar oruç yer, Müslümanlar oruç yemez Ramazan günü deyiverdikleri gibi çocuklarımızın. Biz ümmeti Muhammed'iz. helalleriz, helalleriz. Bu banka ne bankasıdır değil, helal banka mıdır ona bakarız. Şurada bir market açılmış, yüzde üç ucuzmuş. Alimallah, alimallah, yüzde ucuz değil, içeri girene bir yıllık ikrami olarak bütün gıda bedava verilmiş olsa bile, Haram var mı o markette? Var. Kesilir ayağımda girmem oraya. Çocuğu böyle yetiştireceğiz. Helal ekonomi anlayışı olan çocuk, bizim çocuğumuz olduğu zaman, aziz kardeşlerim, namaz eğitimi için o çocuğa 10 sene harcamaya gerek yok. Tertemiz zaten. Allah'ın yarattığı temizlikle duruyor. Bizim evlere getirdiğimiz haram ve şüpheli şeyler, işçi hakkıyla, patron hakkıyla kazandığımız paraların, Rızık olarak mutfağa girmesinden dolayı aslında 10 dakikada öğretilebilecek, aslında bir sözde nasihat edildiğinde duyurulabilecek mesajlarımızı çocuklarımıza anlatamıyoruz. Elbisende haramlık var, kursağında haram var, senin sesini kim duyar, kim duyar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah, Allah diye bağırıyorsun, kim duyacak seni? Elbisende haram var, Mobilyanda haram var. Ve haram, ve haram, sadece çalmak değildir. Çalmak, bütün dünya kanunlarında, Allahsız ateist toplumlarda bile suçtur zaten. İslam mı izin verecek çalmaya? Çalma, haramların en basiti. Daha lüks haramlar var. Kardeşlerim, önce şunu zihinlerimizde oturtalım. Evet, İslam ekonomisi ayetleri yok Kur'an'da. Çünkü öyle bir modernizasyon gördük ki şimdi, Kur'an'da ekonomi ayetlerini belirleyelim diye, insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir üniversitenin ders notları zannediyorlar. Kur'an iman kitabıdır. Helal der başka bir şey demez. Helalleri haramları da sayar. Ekonomi ayetleri yok Kur'an'da. Ekonomi suresi yok. Allah'a iman sureleri var. Allah'a iman ayetleri var aç kalırım haramsız yaşarım diyen müminin kitabıdır Kur'an-ı Kerim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam bugünkü anlamıyla ekonomi terbiyesi de verdi ashabına öyle gitti bize de ashabımın yaptığını yapın dedi Raşid halifelerimin peşinden gidin dedi biz bugün kardeşlerim helal ekonominin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde nasıl ashab-ı kirama yansımış bir eğitim olduğunu şu dört noktada görüyoruz. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zenginliği gönüllere taşıdı. Kasalardan çıkardı gönüllere taşıdı. Ne buyurdu ashabına? Zenginlik, gönül zenginliğidir buyurdu. Bir günlük yiyeceği olan sahabiler, yan gerilip şükürler olsun elhamdülillah be, oh be ne malımız varmış dediler. 40 yıl tüketece tüketeceği ve bitiremeyeceği rızkı olduğu halde gelecek endişesi taşıyanlar, o eğitimi göremedikleri için bu risk içinde yaşayıp duruyorlar. Zenginlik, gönül zenginliğidir buyurdu. Bir, temel mantığını konuşuyoruz. İki, çalışacaksın, çalıştığını yiyeceksin buyurdu. Sadakaları emrettiği halde, sadakacı bir toplum istemedi. Halbuki sadakayı Allah'ın rahmetini coşturan bir sebep olarak önümüze koyuyor. Ama çalışın. Alın terinizi yiyin. Zekeriya çalışırdı. Filan peygamber çalışırdı. Siz de çalışın buyurdu. Sadaka isteyen birisine evde bir çulun yok mu senin var ya Resulallah. Getir onu bana dedi. Gitti adam getirdi. Evde böyle bir sofra örtüsü gibi bir şey. Ya bunu benden alan yok mu dedi. Ya Resulallah bu para etmez dediler. Ya alan yok mu işte iki liraya alırız dediler. Aldılar. Küçük bir kilim gibi bir şey adama al bu iki lira değil mi dedi bu iki liranın bir lirası ile git pazardan rakamları ben söylüyorum böyle iki lira değil git pazardan bir tane balta al dedi sonra da çoluk çocuğun iki üç günlük yiyecek kadar mal al eve git dedi ondan sonra onları eve bırak bu baltayla da git odun kes bu şehirde bunları sat dedi ve asabına çalışarak kazanın peygamberden de olsa yüz suyu dökmeyin burs toplayan talebe olma ne ol? Dersten çıktıktan sonra part-time bir yerde çalışıp fakir bir arkadaşının da bursunu veren talebe ol. Resulullah'ın talebesi ol böylece. Aleyhissalatu vesselam. Okula kaydı oluyor. Kayıt olduğundan 5 dakika sonra öğrenci işlerine gidip 10 tane öğrenci belgesi verir misiniz diyor. 10 vakfa verecek, 5'i tutarsa babasının maaşından yüksek burs alacak. Sonra da ümmetimi bu adama teslim edeceğim ben. Dilenmeye alışmış Dilenebilmek için diploma alması gerektiğini düşünmüş. Asabı ı kiramı zenginlik gönül zenginliğidir. Çalış kazan, kimseden alma şuuru ile yetiştirmiş. Ve üçüncüsü sen çalışacaksın buyurmuş. Sen. Kendine güvendirtmiş herkesi. Hastasına hasta gibi çalış. Gencine genç gibi çalış. ihtiyarına ihtiyar gibi çalış. Kimse kimseye güvenmesin. Allah ve sen. Rabbin ve sen mantığın bu olsun, babanın malına güven dememiş, kendin çalış buyurmuş, ve dördüncüsü, eliniz böyle duracak buyurmuş, veren el olacaksınız, sevdiğim el, veren eldir buyurmuş, eli çanak gibi duran adam, iyi adam değil onun gözünde, elin çanak gibi durmayacak, çatal gibi duracak, vereceksin hep sen, çanak el değil, toplayan el değil, dağıtan el ol, bu dört, mantaliteyi, ashab-ı kiramın, ruhunda görüyoruz, ekonomi gözüyle ashab-ı kirama bakıldığında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları terbiye edip, Ümmeti Muhammed'in ilk mübarek nesli olarak karşımıza çıkardığında bakıyoruz ki Onurlu, tok gözlü, sabırlı bir nesil yetiştirmiş Onurlu, tok gözlü, sabırlı Unutmuyoruz Çocuk karakteri bu aynı zamanda Çocuklarımızı nasıl çocuk yetişirmiş Onurlu, kibirli değil Onurlu ve tok gözlü ve sabırlı Böyle çocuk yetiştirirsen, Ashab-ı Suffa senin evin olur o zaman. Öyle bir onurlu yaşadılar ki, Ölcüklerini bilseler de, Dilenmediler bir daha. Kimseden, Bir şey istemeyin diye bir cümlesi var Aleyhisselam Efendimizin. Kimseden bir şey almayın. Nesil yetiştiriyor ya. Nesil yetiştiriyor. Kimseden, bir şey almayın, diye tembih etmiş, bu sözü dinleyen sahabilerden biri, bir gün atına binmiş, atın kamcısı yere düşmüş, oradaki gençlerden biri de, peygamberin sahabesi, hürmet ediyor, kamçıyı almış yerden, hani çünkü attan ineceksin, kamçıyı alacaksın, bir daha çıkacaksın, bir eziyet bu, almış, buyur amca demiş, at onu yere yavrum demiş, Allah Allah bu. Başkasının kamçısı değil senin kam atını yere demiş. Atmış, inmiş atından, almış kamçıyı tekrar çıkmış. Bana Resulullah dedi ki, kimseden bir şey almayacaksın. Ben almam kimseden bir şey buyurdu. Ya bunu mu dedi sana peygamber Aleyhissalatu vesselam? Bunu mu dedi sana? Sen ilahiyat fakültesinde 40 dalda uzmanlık belgesi al, eğitim gör, eğitim. Nasıl anlamış Resulullah'ı? Evet haram değil bu. Kamçıyı alıyor sana. Sadaka vermiyor çocuk. Senin kamçın zaten. Acıdı sana yaşlısın diye. Alma kelimesi var ya burada. Benzeşiyor yani. Sanki o almak gibi almıyor. Allah onlardan razı olsun be. Allah onlardan razı olsun. Bizi de eteklerinle bıraksın kıyamet günü. Onurlu, tok gözlü ve sabırlı. Nesil karakteri bu. Diplomalı, sigortalı, evli. Hah buna uydu şimdi işte. Diploma var. İşte garanti. Belediyeden de tanıdığı var. Allah! Allah! Cennetlik mübarek. Sigortası da var. Hayır! Hayır! Bütün A4 kağıtları çöpe gitsin. Kamuoyunun malından bana nasiplendirecek bütün tanıdıklarım mezara girsin. Onurlu, tok gözlü, sabırlı olayım yeter ki. Onuru olmayan, gözü tok olmayan, sabrı olmayan, Karun olsa ne olacak? Bir Karun daha olmak isteyecek. Kardeşlerim, bir toplumun, Sosyal politikaları üzerine konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in karakterini konuşuyoruz. Şahit ol Rabbim. Şahit ol. Senin emrettiğin her şeyi anlattım bu insanlara deyip gitti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Şahit ol. Şahit ol. Anlattım değil mi? Anlattın ya Resulallah. Dediği şey buydu işte. Size... Kur'an bıraktım, ehli beytimi bıraktım, sünnetimi bıraktım buyurduğunda, herhalde onların, yani ehli beytin cesetlerini bırakmadı bize. Karakter bıraktım diyor, karakter. Peygamber ailesinden olmak ne demektir? Onu öğrettim size diyor. Onurlu, tok gözlü, sabırlı. Bunu test edebiliriz kardeşlerim. Test edebiliriz. Çocuklarımızın üzerinde test edebiliriz. Tok gözlüler mi? Annesinin keki pişirmesini bekleyecek kadar sabırlar olup olmadığını test edebiliriz. Kendimizi de test edebiliriz. Hani bizimki biraz pahalıya patlar belki başkasını test edelim hep. Onurlu, tok gözlü ve sabırlı. Ve ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselamın talebeleri. Muhammed aleyhisselamın talebeleri. Kamçısını başkasından almayan adam. Ey Rabbim şahit ol ki, böyle olmadığımızı itiraf ediyoruz. Ama, senin peygamberinin bu talebelerini çok sevdiğimizde şahit ol ya Rabbi. Bedellerini, karakaşlarını değil bu karakterlerini bu peygambere adepte olmuş adamlıklarına hayranız ya Resul hayranız ve seviyoruz ya Rabbi biz olamazsak da çocuklarımız öyle olsun istiyoruz talebelerimiz öyle olsun istiyoruz ben olamasam da eşim olduysa ona hayran oluyorum onurlu tok gözlü ve sabırlı nesil sahabe nesli ve bizim örnek neslimiz sarığını da örnek aldık onun namazını da örnek aldık karakterlerini de örnek aldık yoksa Müslümanlık neyin adıdır ki kardeşlerim yetiştirdiğimiz çocuklarımızın İslam ekonomisi helal ekonomi mantıklı çocuklar olmaları lazım bizim de, biz sadece çocuklarını yetiştirince, cennete girecek kimseler değiliz ki, girebileceğimiz cennete götüreceğiz çocuklarımızı, ben gelemiyorum yavrum, sen git mi diyeceğiz çocuklara, girmek istediğimiz cennetin davetçisiyiz, ve ekonomimiz sünnete uygun, Resulullah'ın karakterine uygun, olmadığı sürece, namazımız, duamız, yaraplarımız. yüste istecubule. Kim takacak bizim duamızı? Kim? Bir haram lokma mideden 40 günde yaklaşık olarak çıkıyor kan olarak veya hücre olarak. O 40 gün namazları bloke ediyor kardeşlerim. Bloke ediyor. Bu işçi hakkıysa, patron hakkıysa Artı kul hakkı olarak ikinci bir bela oluyor. Onun için <gülüyor> İslam ekonomisi faizi yasaklayan bir ekonomidir. Maşallah bunu nasıl keşfettin ya? Faizi teşvik eden bir ekonomi var mı dünyada? Faiz ne kadar düşerse ekonomi o kadar güçleniyor. Bunu herkes biliyor zaten. Allah ise kökten haram ediyor bunu. Bir kere Herkesin kendi rızkının peşinde olduğu, kimsenin vakıflara koşmadığı, kimsenin devletten yardım almak istemediği, ekonominin yaşandığı toplum, helal ekonomi toplumudur, ümmeti Muhammed toplumudur. Herkes 15 yaşından itibaren sorumluluk taşıyacak. Baba kesesine güvenmek yok. Namaz kılmak ne kadar senin sorumluluğunsa, kazanmak da senin sorumluluğun olacak. Bundan sadece, Kız çocukları istisnadır. Nikahlanana kadar babası bakmak zorundadır. Cennet ucuz mu? Üç kız çocuğuna cennet vaat etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çalışmayacak sen çalışacaksın diye. Bizim kız çocuklarımız kraliçelerimizdir evlerimizde. Çalışacağız, alın teri dökeceğiz, her istediklerini de alacağız, şımarırlarsa şımartacağız, nazlanırlarsa nazlanacağız ama kıyamet günü de Kız çocuğuna pintilik yapmış bir baba dedetmeyeceğiz inşallah. Bir, evlendikten sonra babanın mesuliyeti bitecek, eşinin mesuliyeti olacak. Beraber geçiniyoruz, Ne? Be, madem beraber geçinecektin niye nikahlandın? Allah öyle buyurmuyor. وَمِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Harcama yapacaksınız diye size erkek dedik Allah buyuruyor Nisa suresinde. Siz harcama yapacaksınız o kadınlar yiyecek diye Onun için erkeksin dedik Allah buyuruyor Ayet kardeşlerim ayet Erkeklik sakal uzunluğundan kaynaklanmıyor Kadının daha çok saçı var o zaman daha erkek olması lazım Erkeklik de şöyle vurduğu zaman Kiremit kırar adam olmaktan kaynaklanmıyor Erkeklik, وَبِمَا أَنْفَكُوا مِنَمْوَالِهِمْ Parayı siz harcayacaksınız. Siz kazanıp siz harcayacaksınız diye, size erkeklik payesi verdik Allah buyuruyor. Ümmeti Muhammed ekonomisinden konuşuyorum. Kapitalist, faşist dünyanın, ne takdir ettiğinden, nasıl planlama yaptığından, liberalizm dininin, iman esasları nedir onu bilmem ben. وَبِمَا أَنْفَكُوا مِنَمْوَالِهِمْ Allah'ın ayetidir. Erkek kazanacak, kadın yiyecek. İsraf etmeyecek şüphesiz. Ve 15 yaşından itibaren erkek çocuklarımız mesuliyetlerini kendileri taşıyacaklar. Haydi bunu 18 yaşına kadar tampon bölge olarak uzatabiliriz. 18 yaşından itibaren çocuklarımız çalışsınlar, para kazansınlar. Babaları onlara manevi destek olsun, yön verme desteğinde olsunlar. Herkes alnının teriyle, bileğinin gücüyle kazansın gerçek helal ekonomi bu olsun, çocuklarımızın hayatı tanımaları lazım, Allah'ın malının kiracılarıyız kardeşim, biz nasıl patron numarası yaparız ya, kimin bahçesinde boru öttürüyorsun sen, mal Allah'ın, senin elinde kaç gün duracak, kontratın bile yok be, hani 20 yıllık kontrat yapsan mahkemeye verirsin, kiminle Allah'ın 20 yıllık, 20 dakikalık kontratı var, verdiği gün akşam alıyor, akşama bırakmıyor bazen üstelik de sana 10 vermişti sonra bir tazminat geliyor 20 olarak geri aldırıyor onu sana kontratın bile yok bu sebeple kardeşlerim biz ümmeti Muhammediz namazımız ümmeti Muhammed namazıdır orucumuz ümmeti Muhammed orucudur ekonomimiz de Resulullah'ın ekonomisidir onurlu tok gözlü ve sabırlı bir ümmetiz böyle bir nesil yetiştirdi ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bu karakterle hayata baktılar, örnek oldular. Zenginken şımarmadılar, fakirken de salıp gitmediler. Bu sebeple kardeşlerim, biz iş yerimizde, evimizde, kurduğumuz vakıflarımızda, derneklerimizde, caminin bahçesinde çay içmek için otururken, çocuklarımıza iş öğretirken veya çocuklarımızı kazanmaya çalışırken Her neredeyse Müslüman olarak bulunduğumuz her yerde Müslüman olarak yaşadığımız her yerde Elbette küçük bir dipnot koyayım Sadece camide Müslüman iş yerinde başka dinden olan için Geçerli değil bu O camide sadece bu sözlerimi dilesin. Camide Müslüman Evde ne? Elbette Müslüman İş yerinde elbette şirat ehli Elhamdülillah seyahatimiz öyle Haccımız öyle Her yerde müminiz Her yerde Allah'ın kullarıyız Her yerde Azrail karşımıza çıktığında Bizi Muhammed'in Resulullah karakterinde alsın istiyorsak Dolayısıyla biz Kardeşlerim kesinlikle Ümmeti Muhammed'in ekonomisinde Şu altı karakteri arayacağız Bizim adımıza banka kurmuşlar Ay Allah razı olsun banka kurmuş helal faizsiz banka yetmez faizsiz banka yetmez bana faizsiz ne demek yani on zehirden biri yok bunda demek e, tek zehirden mi ölüyorum ben hiçbir zehir olmayacak bizim ekonomimizde açtığım markette çalıştığım iş yerinde çalıştırdığım iş yerinde ilişkim içinde olduğum bankada borç alıp verdiğim arkadaşımda, evimde, her yerde, mümin olarak bulunduğum her yerde, altı karakter arıyorum. Bir, helalci adamız biz. Helal yeriz. Allah'ın ve peygamberinin, haram dediği, Ebu Hanife'nin fıkhında bu, haramdır dediği bir şey, benim soframda, cebimde, masamda, gözümün gördüğü bir yerde olamaz asla. Eğer gözüm bir gün 10 kilometre öteyi görüyorsa bir çölde, 10 kilometreye kadar yanaşamaz bu haram. Ben göremediğim yeri Allah'a sığınırım ne edeyim. Benim gözümün gördüğü, ellerimin kullandığı bir yerde haram olmayacak. Helalci bir ümmetiz. İki, yetmez helal. Temizciyiz. Temiz kullanırız biz. Helal olacak, temiz olacak. Benim ekonomik karakterim. Üç, öncelikleri olan bir anlayışla yaşayacağım. Çocuğumun gözünü doyurmadan, komşunun ve misafirin gözünü doyuramam ben. Bu mobilyayı buraya niye aldık? E herkesin var bir misafir geliyor. Bayramda yaklaştı, misafirler gelecek. Güzel, bu bir gerekçe. Benim çocuğumun gözü tok mu? Hayır. Niye? Hala istediği bilgisayarı alamadık. İstemem bu mobilyayı. Niye? Önce gözü, çocuğun gözü önemli. Misafir yerde otursun. Benim evimde yerde oturmayan da gelmesin koltuk aldığımız zaman gelir beni bir mobilya kadar değerli görmeyen niye gelecek ki benim evime bana mı geliyorsun ekonomi bir maliye müfettişi olarak bizim mobilyaları tepdişe mi geliyorsun hayır önceliklerim olacak benim ben ümmeti Muhammed'im zaten kısa kalacağım bu dünyada başıma dert ne götüreyim tabutumu arabayla götürecekler de arkadan bir kamyonla da mobilyamı mı getirecekler önceliklerim olacak mesela bir öncelik örneğim. benim çocuklarımın ayakkabısı yok filan yerde çok büyük bir mağduriyet var ayakkabı kampanyasına katıldım olmaz kardeşim Allah önce senin çocuğunun ayakkabısını almanı emrediyor sahabe karakteri bu adam gelip ya Resulallah verdim malımın tamamını gitti deyince hay Allah senden razı olsun böyle nesil yetiştirdim ben buyurmadı olmaz öyle şey buyurdu olmaz o zaman yarısını vereyim ya, yarısı. olmaz buyurdu üçte bir kadarını ver çoluk çocuğunun kimsede gözü kalmasın buyurdu peygamber bu öncelikleri var sıraya ne gelirse değil reklamlar da hangisi çıkarsa değil önceliği neyse bu önceliğe karar verirken de kapitalizmin ve liberalizmin bombardımanından etkilenerek değil, hayat şartlarını düşünerek karar verecek. Ve dördüncü karakterimiz, ekonomik karakterimizi konuşuyoruz. Biz dengeli bir ümmetiz. Soframızda peynir olur ama çöpe atılacak kadar değil, doyacak kadar olur. Dengeli bir ümmetiz. Tatile gideriz ama tatilde batıp gelmeyiz. İtidalliyiz, ölçülüyüz. Allah aşırılığı sevmez. Yeriz içeriz patlayana kadar değil, doyana kadar. Doktor bu yenmez dediği zaman yemeyiz daha. Dengeyi aşmış oluyoruz çünkü. Ve kardeşlerim parayla ilişkilerimiz faturalıdır, belgelidir. Biz öyle bir ümmetiz. Para ile ekonomikle başkası açısından ilişki kurduğumuz zaman maaş alıyorsam imza atarak alırım. Maaş veriyorsam imza atarak maaş veririm. Kontrat yaptıysam noterden yaparım. Ya da notersiz imza ile ne kadar geçerliyse o imzaları attırırım. Kefilsiz borç vermem. Senetsiz borç vermem. Senetsiz borç da almam. Kur'an'ımızın borç vermekle ilgili ayetleri borç nasıl verilir kaparo nasıl alınır rehin nasıl alınır gibi ekonomiyle ilgili ayetleri oruç ayetlerinden daha uzundur hac ayetlerinin 3 katıdır demek ki Allah'ın kitabında haccın 3 katı önemli senet almak e peki adam bana diyor ki yılların dostuyuz sen benden senet mi isteyeceksin e yılların dostuyuz sen para mı istiyorsun o zaman ayıp olmuyor 30 senelik komşuyuz. 30 sene sonra mahkemelik olmak iyi mi? Allah bizi bizden iyi bilir. Fektu bu. Birbirinize borç alıp verdiğiniz zaman onu yazın, senet yazın. Allah buyuruyor. Hem de şahitli olsun. Şahitsiz de olmaz. Şahit bulamadık, arabayı bırak, git. Zannediyorum bu gülen kardeşlerim hiç borç alıp vermediler. Ya bizim ne olacak bu para dediğin zaman utanmıyor mu paranı istemeye diyen adam görmemişlerdir onun için gülüyorlardır Allah gülünecek bir şey anlatmaz kitabında acı gerçeklerimizi hatırlatır bize ben söyleyeyim beşinci karakterimiz bizim biz ümmeti Muhammed'in altı karakterli helal ekonomisini konuşuyoruz bizim 5. karakterimiz yazışmalı bir ekonomimiz olur bizim baba oğluna borç veriyor bunu yazmalı mı? elbette yazmalı 3 gün sonra baba öldüğünde kardeşleri biliyor ki babamızın 400 bin dolar parası vardı bu para yok yandı baba ölürken Azrail onları da götürdü öyle mi diyecekler? Babanın dosyaları arasında büyük abilerine 300 bin dolar verdiği kayıt altında olmalı. Asas baba senet yapmalı. Daha büyük bir hak çünkü bu. Ve altıncı karakterimiz kardeşler. Dünyanın bütün insanların ortak değeri olduğuna inanıyoruz biz. Dolayısıyla kamu hakkı bizim için çok önemlidir. Bu yüzden kaldırımda ticaret yapanlar, belediyelerin da ticaret yapanlar, zabıta ses çıkarmıyor olsa bile seçim zamanı yakındır diye, o ticareti bir daha düşünmelidirler. Eğer bir kadın, araba beni ezmesin diye kaldırımdan çocuğuyla giderken, senin koyduğun tezgahından dolayı, dükkanın orada olduğu halde daha çok satmak için, dükkanın malı çıkarıp oraya koyduğundan dolayı kadın, çocuğunu kucağına alıp oradan geçmek zorunda kalıyorsa çünkü senin tezgahından dolayı iki kişiyle oradan geçilmiyorsa sen de hacca tertemiz paranla gittiğini zannediyorsan sen İslam'ı tanımıyorsun kamu hakkı ciddi bir haktır e belediye ceza kesmedi belediye de nöbetçi zaten mal sahibi değil ki belediye dediğin vatandaşın yüce oyuna karşı demokrasinin hilesine karşı her türlü kanatları açılmış durumda sen düşün. Belediyeci belediye hesabı ile ahirete gidecek. Mümin de mümin olarak ahirete gidecek. Bu altı esas bizim helal ekonomi karakterimizdir. Bunun yanında elbette başka tedbirlerimiz de var. İsraf haram bizde. Borçlanma teşvik edilmemiş bir şeydir. Ağır bir zaruret olmadıkça zevkli borçlanma yapmaz mümin. Borç zillettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki borç dediğin gündüz yüzünü kızartır gecede uykusuz bırakar diyor. Allah Allah ne büyük peygamber gündüz yüzünü kızartır gece uykusuz bırakar diyor. Borçlu ümmet değiliz biz. Borçluların cenazesini kılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınızın cenazesiyle ilgilenin dedi. Acıdı ona bir sahabi ben öderim borcunu ya Resulallah dedi. ha o zaman kılarım buyurdu çıktı minbere şu filanca adamın akrabası yok mu burada dedi buradayız ya Resulallah dediler buyurdu ki bakın bakın sizin adamınız öleli kaç gün oldu hala melekler onu mümin olduğu halde içeri almıyorlar şu adamın borcunu ödeyin buyurdu ya 220 ay taksite girsen ümmet Allah'a göre yaşayan kitle demektir. Bir toprağın kuşattığı adam demek değildir. Ümmeti Muhammediz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette biz haramdan ve diğer sakıncalı şeylerden de kaçınıyoruz. Ama özellikle Ümmeti Muhammed karakteri olarak ayakta durmak zorundayız kardeşlerim. Çocuklarımızı israfsız, onurlu, helal yaşayacakları, bir hayata, alıştırmak görevimizdir. Hoca efendiler, vakıflarda çocukları eğittiklerine dair, iş yaptıklarını düşünenler, Allah sizlerden razı olsun, Elif cüzü kadar, helal ümmet olduğumuzu, helalci, temiz bir ümmet olduğumuzu da, çocuklarımıza aşılayın lütfen. Elif cüzünü, 15 gün sonra aşılarsınız, hiçbir zararı yok. Ama, bu ümmet, haram yemez bir ümmettir. Bunu bildirelim. Sallallahu aleyhi ve ala Muhammed ve ala ali ve